Boş, Yaşam için Teknoloji Merhaba, İtalya'nın önde gelen iklim Değişikliği Araştırma Merkezi ve IPCC'nin ulusal odak noktası olan Avrupa-Akdeniz İklim Değişikliği Merkezi'nin yayınladığı yeni bir rapora göre emisyonları azaltmak için acil olarak harekete geçilmediği sürece ortaya çıkacak iklim etkileri G20 ülkelerinde geri dönüşü olmayan bir yıkıma nedeni olacak türünün ilk çalışması olan G20 İklim Etkileri Atlası iklim etkilerinin önümüzdeki yıllarda dünyanın en zengin ülkelerinde nasıl sonuçlar doğurabileceğine dair bilimsel projeksiyonlar derlemiş. Araştırma, yüksek emisyon senaryosunda katlanarak artan iklim etkilerinin G20'de yıkıcı hasara yol açacağını tespit ediyor. Araştırma, artan sıcaklıkların ve yoğun sıcak hava dalgalarının şiddetli kuraklıklara neden olabileceğini Tarımsal faaliyetler için gereken su kaynaklarını tehdit edebileceğini, büyük ölçekli can kayıplarına neden olabileceğini ve ölümcül yangın olasılığını arttırabileceğini göstermekte. Raporda karbon emisyonlarını azaltmak için bir an önce harekete geçirmemesi halinde G20 ülkelerinde iklim hasarına bağlı gayri safi yıllık hasıla kayıplarının her yıl artacağı ve bu artışın 2050 yılına kadar yılda en az %4 oranında seyredeceği belirtiliyor. Bu oran 2100 yılına kadar %8'in üzerine de çıkabilir. Bu durumda G20'nin Covid-19 nedeniyle yaşadığı ekonomik kaybın iki kadar kayıp yaşayacak. Bazı ülkeler çok daha kötü bir darbe alacak. Örneğin Kanada 2050 yılına kadar gayri safi yıllık hasılasında en az %4, 2100 yılına kadar ise %13'ün üzerinde yani 133 milyar eurodan fazla kayıp yaşayabilir. Papa Francis özel olarak BBC için kaydedilen bir mesajda, Glasgow'da gerçekleşecek olan Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'nda bir araya gelecek dünya liderlerini çevre acil durumuna etkili yanıtlar vermeye ve gelecek nesillere somut umutlar sunmaya çağırdı. Vatikan'dan BBC Radyo 4'ün günün düşüncesine konuşan Papa, COVID-19 salgının iklim değişikliği ve ekonomik zorluklar gibi krizlerden bahsetti ve dünyayı Tüm bunlara bir vizyon ve radikal kararlarla yanıt vermeye çağırdı. Papa bu krizlerde izolasyonculuğa, korumacılığa ve sömürüye geri dönerek yüzleşebilir ya da krizlerde ihtiyaç duyduğumuz değişim için gerçek bir şans görebiliriz dedi. Dünyamız için ortak sorumluluk duygusunun yenilenmesi ihtiyacını hatırlatan Papa kim olursa olalım ve nerede olursak olalım her birimiz benzeri görülmemiş iklim değişikliği tehditlerine karşı dünyamızı koruyabilir ''Kolektif teklimimizi değiştirmede kendi rolümüzü oynayabiliriz.'' diye konuştu. Mesaj, Francis'in papalığı boyunca çevreye verdiği değer vurgusunun bir hatırlatıcısı deniyor. Konuşmalarında sık sık iklim krizini hatırlatan Papa, 2015'te de konuya odaklanan Laudata C si isimli bir belge yayınlamıştı. ''Ortak evimizin bakımı'' başlıklı bu metinde papalık çevresel yıkımı kınadı. ...hafifletici önlemler alma gereğini vurguladı ve iklim değişikliğinin büyük ölçüde insan yapımı olduğunu açık bir şekilde kabul etti. Belge Paris'teki COP21'den önce yayınlandı ve liderlerin bir anlaşmaya doğru itilmesinde bir miktarda etkisi olduğu görüldü. Bundan 6 yıl önce dünya liderleri bu yılki iklim zirvesi olan COP26 için şimdi de Glasgow'da toplanıyor. Adana'nın Aladağ ilçesi Küp mahallesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan müdahale edildi. Saat 15.30 civarında çıkan yangını fark eden bölge sakinleri durumu yetkililere bildirdi. Bölgenin sarp yapısı nedeniyle yangına sadece havadan müdahale edilebilirken ekipler karadan da bölgeye ulaşmak için çalışmalara başladı. Dünya Meteoroloji Birliği ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO, Birleşmiş Milletler Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO, Dünya Sağlık Örgütü, WHO, Uluslararası Tarım Kalkınma Fonu, ifad, Birleşmiş Çevir, Milletler Çevre Programı yani UNEP ve Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu yani UNICEF, Birleşmiş Milletler Üniversitesi, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Konseyi ve Küresel Su Ortaklığı. Bütün bu kuruluşların liderleri tarafından hazırlanan bir ortak mektupta Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, 26. Taraflar Konferansı yani COP 26 üye ülke liderlerine su ve iklim değişikliği konularını önceliklendirme çağrısı yapıldı. Mektupta, insanları ve gezegenimizi etkileyen iklim değişikliğinin su ile alakalı sonuçlarını ele almak için acilen hızlandırılmış adımlara ihtiyaç var denildi. Mektupta, iklim krizinin küresel su döngüsünü olumsuz etkileyerek kuraklık ve sel gibi afetlere yol açtığı da vurgulandı. Ayrıca yükselen sıcaklık ve su kaynaklarının, Akış profilindeki değişkenlik, yüzeydeki ve yer altındaki suyun kalitesini büyük oranda etkilediği ifadeleri kullanıldı. Uluslararası kuruluşlar tarafından ele alınan bu mektupta UNICEF'in verilerine göre iklim krizinin dünyada 920 milyon çocuğu su kıtlığına maruz bırakabileceği uyarısı da hatırlatıldı. Üye ülkelere su ve iklim gündemini ulusal düzeyde entegre etme, küresel su takip sistemlerini destekleme ve finanse etme, su yataklarına dair teknik, siyasi ve bilimsel işbirliğini destekleme, su ile alakalı felaketlere karşı uyarıları uluslararası erişimi teşvik etme, benimseme, sel ve kuraklık yönetimine dair önleyici yaklaşım, iklim ve su risklerine dair verilerin entegrasyonunu destekleme çağrıları yapıldı